E, Tasarım Bienali bu yıl 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında yeni formatıyla düzenlenecek e, ve öncesinde Tasarım Bienali sohbetleri adlı bir podcast serisi yaptılar. Bundan bir bölüm size dinletmek istiyorum programın devamında. Bunlara Spotify'dan ulaşmanız mümkün ve buradan hemen duyurmuş olayım önümüzdeki hafta. Açık Radyo'daki Hariciden Sanat Programı'nda Pazartesi günleri 16.30'da Türkiye Saatiyle 16.30'da yayınlanan Hariciden Sanat Programı'nda konuğum İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nda İstanbul Tasarım Biyaneli'nin direktörlüğünü üstlenen Deniz Ova. Onunla söyleşimi önümüzdeki hafta dinleyebilirsiniz. Bu program biraz ona hazırlık niteliğinde diyelim. E, Tasarım Biyaneli sohbetleri. Nitekim benim programın devamında yayınlayacağım podcast de aslında bir saat uzunluğunda bir kayıt. Ben sizin için sadece yaklaşık 20 dakikalık bir bölümünü seçtim. Ama bu podcast serisinin ilk bölümü ve farklı dönemlerde 5.si düzenlendiğine göre tasarım beğeneni son 10 yılda diyebiliriz kapaca. İstanbul Tasarım BNL ekibinde çalışan, önümüzdeki hafta konuğum olacak Denizova, aynı zamanda Bahar Türkay, Merve Hücer ve Can Koçak bu podcast programının ardındaki düşünceyi anlatıyorlar ve geçmiş Tasarım BNL edisyonlarından, Tasarım BNL sergilerinden ve programlarından güncelliğini koruyan, özellikle de küresel salgın dönemine bugün hala cevap verebilecek, Onla ilişkilendirebilecek şekilde yeni düşünce alanı açtığını söyleyebileceğimiz projeler üzerinde durdukları bir bölümü sizinle paylaştım. Zira bu podcastta geçmiş sergilerden güncelliğini koruyan konu ve projeleri hatırlarken akıllarında yeniden sahne arkası anları da paylaşıyorlar şeklinde duyurulmuş. Evet ben de podcast'in tamamını dinledim. Evet basın toplantısı öncesi, kurulum sonrası, işte küratörlerle çalışma pratikleri ne dair çok içeriden, bienniali mutfağından anılarını, anıları paylaşıyorlar diyebiliriz. Bunu dinleyebilirsiniz ama programda başka neler var diye soracak olursanız tasarım BNL'den hep bir, bir e, ekipten birinin moderatörlüğünde ve BNL'nin önceki edisyonlarının küratörleri ve katılımcılarına yer verecek şekilde sohbetler programlanmış. E, bugün hala güncelliğini koruyan sergi ve projeleri bugünden bakarak e, ele alıyor. Jan Boylan BNL küratörlerin Küratörüydü Vera Şassetti, Nadine Botta, Orkan Telhan, Judith Seng, Camila Oliveira, Emre Aralat ilk Biennial'in iki küratöründen biriydi Joseph Grima ile birlikte gibi isimleri konup eden bir podcast ve İKSV'nin İslam Kültür Sanat Vakfının Spotify hesabında dinlenebilir. Buradan bu vesileyle hatırlatmış olayım. Harici Sanat programının kaçırdığınız bölümleri de hemen akabinde açık radyo harici sanat programının Spotify hesabında dinlenebilir durumda. Ama programda başka neler var diye soracak olursanız ilk programdan zaten bir bölüm ben yayınlayacağım birazdan. Onu dinleyebilirsiniz. Denizova, Bahar Türker, Merve Yüce, ve Can Koçak arasında eee ki bir Sohbet geçmiş Bienal edisyonlarını ele alıyor dedim. Ee, bir başkası Tasarım Bienalin küratörü Jan Boylen ve yardımcı küratörler Vera Asha ve Nadim Bottayı bir araya getiriyor. Yine Tasarım Bienalin direktörü önümüzdeki hafta programa konuk edeceğim. Deniz Ovan'ın moderatöründe ve İngilizce bir podcast bu. Bu sohbette Bienalin üzerinden geçen iki yılın ardından tasarım eğitiminde. Bir öğrenme alanı olarak tasarımda nelerin değiştiği, değişebileceği tartışılıyor. Bir başkasında Orkan Telhan genetik olarak yeniden tasarlanmış ürünlerin etrafındaki tartışmaları yorumluyor. Mikrobiyal Tasarım Stüdyosu 30 günlük simit diyeti adlı projesiyle 3. tasarım yönelinde yer aldığını buradan hatırlatalım. İGDO var mı diye bir soru soruyor. Temmuz başında Spotify hesabında İstanbul Kutu Sanat Vakfı Tasarım Bienali'nin yayınlanan bölümde ise Judith Seng konuk, bu sefer ekipten Can Koçak moderatörlüğündeki sohbette 4. Tasarım Bienali kapsamında sergilenen ve katılımcıları uzlaşma seansları aracılığıyla iletişim kurmaya çağıran rol yapan nesneler, akışkan ölçüler okulu yerleştirmesinin günümüzde temas eden yanları e, sorgulanıyor. Bir başka sohbette Camille Oliviera, ambir dijital benliğimle konuşmakın güncel yönünü e, tartışıyor diye burada özetleyebilirim. Bunu moderator yine Can Koçak tarafından üstlenmiş. Bunlar İngilizce, yurt dışından konuklar olduğu zaman dijitalleşmenin hız kazandığı bugüne hem de sosyalleşmenin azalmasıyla insanların kendileriyle konuşma pratiklerini arttırdığı şu küresel salgın dönemlerine de e, temas ettiğini düşünebileceğimiz ama bir önceki tasarım bienniali kapsamında sergilenen dijital benliğimle konuşmak adlı video yerleştirmesini bugünden değerlendirerek Odağına alan bir sohbet. 15 Temmuz çarşamba programın başında da gündeme getirdim. Emre Aralat Türkiye'nin yıldız mimarlarından ilk tasarım BNL'nin Josef Grima ile birlikte iki küratöründen biriydi. İstanbul Modern'de büyük bir ...sergi ortaya koymuştu. Biyenerin hem mirasını sorgularken... ...hem de biyenerle ilgili 2012'den bu yana... ...yani onun ortaya koyduğu sergiden bu yana... E, ...mevcut yerel ve küresel tartışmaları da ele alıyor. Bu sohbeti ise e, İstanbul Tasarım Biyenerinin ilk Tasarım Biyenel'in ekibinde yer alan... ...Bahar Türkay e, kolaylaştırıyor. Onun moderatörlüğünde düzenleniyor diyelim. Ve size işte moderatörlerin bir araya geldiği... Ee, ve Tasarım Biennale Sohbetleri adlı podcast serisini başlatan ilk podcast'ten ilk yaklaşık bir 10 20 dakikalık bölümle baş başa bırakayım. Zaten geçmiş Biennale'lere odaklanan bir bölüm. İyi haftalar. Önümüzdeki hafta Deniz Ova ile birlikte tekrar sizinle birlikte olacağız. Ben de baştan itibaren şöyle baktığım zaman e, tabii ki ilk Biennale'den başladım. E, ve Ee, bir yandan da bu e, podcast serisi içinde ilk biyenerle ilgili projelerden işte kimlerle görüşebiliriz, küratörlerle de görüşeceğiz vesaire diye böyle bir kataloğu tekrar alıp elimde taradığımda e, ilk biyenerde şu anda güncelliğini koruyan e, ne kadar çok e, şey olduğunu gördüm. E, i̇lk biyenerde hatırlatmak gerekirse aslında e, imperfection E, teması altında iki tane ana sergi yapmıştık. İki küratörümüzle birlikte. İşte Joseph Grima'nın e, Atopresi sergisi ve işte Emre Aravat'ın e, Musibet sergisi. E, onları bir tekrar baktığım zaman onlarla ilgili işte e, okumalar yaptım. İşte metinlere baktım, projelere baktım vesaire. Mesela Atopresi sergisinin içinde çok fazla e, açık kaynak, kolektif üretim, E, hatta hacking e, yoluyla üre, bir şeyler yapmayla ilgili çok fazla proje varmış. E, ve o sırada aslında bunlar biraz daha e, erken konulardı konuşmak için. Sene 2012'den bahsediyorum. E, hmm. Dolayısıyla o zaman şimdiki kadar, şimdi çok fazla örnekleri var ya da şimdi bununla ilgili çok fazla kolektif var üzerine çalışan, hacking ile ilgili ya da open source ile ilgili vesaire... E, sayıları arttı ama 2012'den bahsediyoruz. 2012'de aslında o kadar fazla yoktu. E, dolayısıyla bir, bir sürü projeye baktığım zaman e, çok heyecanlandım tekrar. Hatta böyle hatırlamak istedim kendi kendime. E, müsibet tarafında da e, şöyle bir değerlendirme yaptım yine kendi kendime. E, Emre Bey aslında mimarlık dünyasının Ee, ...iddialı üretim yapan stüdyolarından birinin kurucusu ve hala çok fazla proje yapıyorlar. Bir taraftan bu pratiği devam ettirip bir taraftan da aslında mesleğin kendisine eleştirer bakan tarafta durmak... ...ve onunla ilgili projelere yer vermekle ilgili baya bence cesur bir tarafta durmuş. Ee, projelerden de öyle projeler var. Dolayısıyla hala... Ee, böyle heyecanlandıran ve tartışmayı sürdürdüğümüz çok fazla şey olduğunu gördüm her iki sergide de. Ee, sonrasında da aslında ben şimdi çok birinci bienal e, odağında konuştum ama e, o beni çok heyecanlandırdığı için öyle konuştum. Aslında sonrasında da yani ikinci bienalde de işte Zoe'nin geleceğe baktığı bienalde de e, sonrasında da baya hala heyecanlı koruyan işler var. Mesela biz işte Zoe'nin Ee, ...gelecek artık eskisi gibi değil temalı... ...Zoi Rhein'in küratörlüğünü yaptığı Biennale'de... yiyecekle ilgili bölümler vardı mesela ki o zaman bu konu o kadar da... ...evet yani gündemdeydi ama şimdiki kadar... E, ...gastronomi ve tasarım arasındaki ilişki... ...bugünkü kadar fazla konuşulmuyordu belki. Şimdi daha fazla konuşuluyor. Oradaki projeleri şimdi yapsaydık belki... Yani şu anda konuşuyor olduğumuzda daha heyecan yaratıcı bir şeyler olur mu? E, neler olabilir diye düşünüyorum. Anladım. Zaten yani aslında şimdilik sadece iki bir bahsettin ama bir yandan da şu ön plana çıktı diye düşünüyorum. Biz hani geç hala güncelleni konuya, koruyan bazı meseleler diye girdik lafa ama sen... Orada belki bir başlangıç aşaması olmuştu ama günümüzde daha bile güncel, daha bile sık konuşulan meseleler bunlar aslında gibi bir aslında ortak bir e, özellik ortaya. Evet bence öyle yani o zamanlar o kadar e, çok konuşulmayan ama böyle bir ortaya laf attık durumu olan bir takım projeler. Şimdi mesela ya da projeler ya da akımlar ya da işte görüşler şu anda daha çok konuşuluyor gibi geliyor bana. Ben en azından projeleri böyle karıştırdığımda bazıları için öyle düşünüyorum açıkçası. Ben bir şey söyleyip araya girebilir miyim? Lütfen. E, mesela ben e, birinci bir bienalden bu yana... ...exponential kelimesini içermeyen bir bienal metni bilmiyorum. E, <gülüyor> ve <gülüyor> e, kelimesi e, bu COVID'le gibi dayandı. Herkes öğrendi. Üstel ne demektir? Doğrusal değil de şey akış nedir falan. E, her biri yani. Exponential, economic, growth... Ee, işte insanın kendisini geliştirmesi, bedenini e, üst düzeye taşıması falan böyle, daha detaya girecek olursak, özellikle üçüncü e, tasarım yönelinde bunun yoğun olarak kullanıldığını hatırlıyorum mesela. Anladım. Ee, burada o zaman denize döneceğim tekrar. Ee, yine sen de istersen hani üçten alıp dörde tekrar devret hikayeyi diye rica sana şimdi. <gülüyor> Olabilir, oradan devam edebilirim. Yani Merve'nin söylediğine kesinlikle katılıyorum. E, bu kadar, bu kelime üzerinde aslında düşünmedim tekrar geri dönüp okumalarımı yaptığımda. E, ama evet, senin de ilk başta bahsettiğin gibi aslında bakılırsa son 8 seneye baktığımızda, son 4 Biennale baktığımızda gerçekten hala günümüzde e, temalarıyla veyahut da içerikleriyle bizi düşündürecek çok fazla proje vardı. Biraz da ileriye bakıyormuş bir takım projeler. Hani tam olarak bu durumu anlatmıyor ama çok yakın zamanda büyük felaketler bizi bekleyecektir. Bu felaketler hangi nere nerelerden gelebileceğini böyle bir tarih eden, Bir takım işler vardı ve hep şey düşündüm bu e, süreç başladığından beri. Biz yeterince ses vermemişiz galiba ve yeterince e, d projelerin sesini mi duyuramadı, kimse bu kadar ciddi mi almadı diye hep düşünürken geriye doğru okudum Bahar gibi aslında bakılırsa ben de. Bana çok iyi geldi eski BNL'leri değil şimdi kitaplarına tekrar bakmak. Çünkü BNL sırasında biraz Bahar'ın söylediğini tekrar ediyorum ama hani... E, Podcast'ın ortaya çıkması da seninle bunun üzerine e, hadi konuşalım dediğimizin anı da belki oldu. E, Biennial sırasında veya Biennial başlamadan o hızlı çalışma temposunda kitap metinlerini okuyoruz. E, i̇şte yazarların bize gönderdiği Yazıları okuyoruz, düzeltiyoruz. O an hani çok hızlı e, üzerinden geçip ve beynimizde bir takım şeyler az yer ediyor gibi hissettim. O yüzden tekrar okuduğumda bir takım cümleler, ay, bunu gerçekten yazmış mıydık dediğim anlar oldu ve çok hoşuma gitti. E, ben üçüncü bir yerden değil, hep dördüncü bir yerden aslında aklıma bir takım şeyler geliyor. Çok yakın olduğundan da olabilir ama... Zaman okulu vardı hatırlarsanız ve bu zaman kavramını çok sorgulamaya başladım. Özellikle Helga Schmidt diye bir araştırmacının projesini göstermiştik. Sirka diyen mekan diye geçiyordu. Burada da tam olarak aslında insanların hayatındaki 24 saatin nereden geldiğini ve bu 24 saati bizim hem e, biyolojik olarak e, yani bedenimizi nasıl etkilediğini, psikolojik olarak bizi nasıl etkilediğimizi sorguluyordu ve tekrar araştırıyordu. Ve aslında bu çalışmanın içinde tam da bu farklı zaman dilimlerini detaylandırıp, onların üzerinde durup, araştırma yapıp, e, bunu nasıl e, günümüzde etkileyebiliriz ve pozitif bir şeye dönüştürebiliriz. Yani insanların aslında bir e, depresyona girmesi tamamen aldıkları, Az gün ışığından olabilir gibi konular vardı. Hani evdeki aydınlatmayı değiştirdiğimizde ve bu sistemin içinde nasıl bir döngü olduğunu araştıran bir projeydi. Bir de e, yani şundan çok takıldım bu projeye. Ben arkadaşlarım hep bilir e, çok erken kalkmayı seven işte sabahları erkenden iş yapıp aslında 12'de bir de bir anda pert olduğum olabiliyorum ama bu sabah saatlerin sakinliği ve güneşin yeni doğduktan sonra olan anı beni çok rahatlatıyor e, ve bunu artık yapamaz oldum çünkü e, çok uzun saatler e, çalışıp çalıştıktan sonra da e, biraz rahatlamak için işte bir şey izlemek bir şey okumak ki okumak iyice zorluyordu onu çok az yapabildim bu süreçte diye derken geç yatıyor oldum ve Sabah sekizde kalktığımda aşırı rahatsız oluyorum çünkü gün doğmuş oluyor ve böyle sanki bir kayıp yaşamışım gibi diye düşündüm. Bir de özellikle bu zaman okulunda da şu çok sorgulandı. Hani endüstriyel dönem başladığından itibaren aslında yedi gün çalışmak, işte daha doğrusu haftada beş gün çalışmak veya altı gün çalışmak, bir hafta ortası olması, hafta sonu olması, belirli izin günlerimizin olması ve sırf o izin günlerinde aslında iş odaklı düşünmemeyi hep buna eğitilmişiz. Bunu tekrar özellikle de sorgulattık. Çünkü hala aslında hafta ortası bütün işi halletmeye çalışıp Hafta sonu sanki e, işe gitmeyeceğim, rahatlığını yaşama hissiyatına kapılmak istiyorum. Tabii ki de olmuyor. Ama yine de bunlar hep benim üzerinde düşündüğüm ve e, tekrar tekrar okuduğum işler oldu. E, ben mesela şeyi e, hatırladım bu zamanda. E, hatta sonra geri dönüp okudum Katalog'dan. E, Bu seyyar arabalar meselesini hatırladım tekrar. Çünkü e, bu hani salgın zamanı işte sokağa çıkamadığımız, sokağa çıkma yasaklarının olduğu zaman da bir anda işte ekmek arabası, Ramazan pidesi arabası falan gibi şeyler geçmeye başladı bizim sokaklardan. Şimdi bir anda akşam işte Ramazan pidesi geldi falan diye böyle bir araba geçiyor ya da işte Ekmek arabası geçiyor, gazete arabası geçiyor falan. Tabii ki onlar şey formundalar yani binek otonun bagajını açıp bütün işte Ramazan pidesini oraya koymuş ve işte onu dağıtıyor etrafı falan. Ama ben bu vesileyle birinci Biennale'deki footprinting projesini hatırladım mesela. Orada bir işte footprinting aracı vardı ve biz onu hatta kamusal alanda nasıl gezer o nasıl daha kalabalıklara... E, giyecek dağıtır gibi hayal etmiştik. Onun içinde tabii ki şey vardı yani hazır ürünü değil de böyle senin e, hayal ettiğin ürün bir de o zaman için daha yeni olan üç boyutlu yazıcılarda bir Maker Bot'la basıp onu vermek gibi bir durum vardı yani daha da farklı bir boyutu vardı. Ama bir anda onu hatırladım ve yani 2012'de biz böyle işte mobil araçlar, seyyar araçlar gibi bir şeyleri konuşuyorduk. E, ki sonra zaten işte aynı yani Josefler bunu bir şekilde haber aracını da dönüştürüp işte Foma Mobile gibi bir şey de yaptılar falan ama yani e, şu anda karşılaştığımız bir sürü şeyin aslında ilk aşamaları ya da referansları varmış diye insanın aklına geliyor. Ben de 3. bir enerjile ilgili bir şeyler söyleyebilirim belki. Eee 3. bendelin konusu biz insan mıyız yani başlığı biz insan mıyızdı. Ee, genel olarak da e, insanlık türü e, ile beraber tasarım başlar e, gibi bir alt başlığının e, altında. E, 4-5 farklı parçada e, neyi nasıl tasarladık ve e, nasıl insanüstü bir varlığa dönüşüyoruz ya da gezegeni ne hale getiriyoruz, gezegeni nasıl tasarladık, zamanı nasıl, nasıl tasarlıyoruz gibi e, bu tür konulara bakıyordum. Ya özellikle şu anda işte hani e, hava kirliliğini durdurabiliyor muyuz? E, bu işte bütün ülkeler yani bütün dünya çapında Covid'e verdiğimiz e, tepkiyle iklim krizine e, umut ya da göz kırpan bir takım değişiklikleri kalıcı hale getirebilir miyiz? Bir kere zaten... E, ...temel soru oldu e, birçok noktada. Tabii bu zaten e, hani bir yandan da virüs yani bu bir e, uğraştığımız ve hepimizi der, e, bunca derde sokan şey. E, tam da bu konuyla ilgili bir takım araştırmalar da yer alıyordu 3. E, Tasarım bir yerinin içinde. ya yani genel olarak konusu zaten çok uyuyordu yani. İşte Globanya'nın e, bütün dünyayı... E, ve antroposini gösteren e, videosundan tut da e, Lucy McCree'nin Institute of Isolation diye bir projesi vardı. Tam, tam Duke bir proje yani. E, Institute of Isolation, işte izolasyon Enstitüsü diye çevirmiştik galiba. E, Biraz anlatabilir misin projeyi? Evet. Hı -hı. Evet, evet anlatabilirim. E, bir, bir video enselasyonuydu. E, Studio X'de göstermiştik. E, bir 20 dakikalık bir film ve e, bir Ee, bir, bir insan bir enstitüye giriyor ve bu enstitüde kendini nasıl geliştirebilir yani hatta uzay yolculuğuna nasıl hazırlayabilir aslında konu beynini beyninin tepkilerini genişlet geliştirme yalnızca adapte olma hatta işte dışarıdan gelen etkenleri kapatıp sezgileri daha güçlendirme falan gibi çeşitli yöntemleri nasıl bir insanın gelişmesi için Ee, aktive edersin falan konulu bir izolasyon merkezi ve buraya gidiyor İşte çeşitli aletlere gidiyor falan filan ee, böyle devam eden bir şeydi yani e, evrimi e, insan eliyle nasıl yaparız konusuydu ama bunun için de full izolasyon yani başka bir state of mind gerekiyor zaten bu E, ...yalnızlık ve isolation için. Bir kere bunu da test ediyoruz hep beraber. Bir de zaten e, dünyada da burada da e, gördüğümüz bir ekonomik kriz olacak. Yani bunun bir yansıması olacak. Hani hala e, sonuçlarını anlayamadığımız bir sürecin içinden geçiyoruz. E, ve dolayısıyla dünyadaki pro problemler sadece büyüyecek. Yani e, iklim, iklim krizi de belli bir konu büyüyecek. Yani mülteci e, krizi... Evet, daha fazla olacak. Yani daha büyük problemler olacak. Çünkü daha az belki para akıt gelecek. Fonlar daha azalacak falan. Yani bütün amplify olacak bütün problemler. Dolayısıyla biyenerler de şimdiye kadar hep bu problemlere yöneldi. Yani ya pozitif bir açıdan, ya eleştirel bir açıdan, ya provo provokatif bir açıdan, ya progresif bir açıdan bir şekilde zaten hayatın içinde ya da E, tasarımcıların uğraştı tasarımcı ve mimarların dert edindiği şeyleri göstermeye çalıştı dolayısıyla e, az çok bütün projeler e, bir şekilde e, şu an daha önemli yani. yani şu an her konunun biraz daha e, önem kazanması gibi e, peki üçünüze şu soruyu sormak istiyorum şu an geldi aklıma bu doğrudan bir pandemi benzeri bir meseleyle ilgilenen bir proje var mıydı geçmiş dört 4.000'lerde direkt hatırladığınız bir şey var mı ...çalışmadığımız yerden sordun Can. Ya da Şafak'tan burayı çıkarmasını rica edeceğim. Yani. <gülüyor> Hayır ben düşündüm bunu. Doğrudan pandemiyle ilgilenen bir projemiz yoktu. Ama e, yani pandemiyi bir milat olarak bir timeline'a yerleştiren e, bir takım projeler vardı. Özellikle üçüncü Biennale'de. Çünkü zaten e, vücut politikasından bahseden bir bir Biennale'de. Dolayısıyla e, şey... Estetik cerrahiden şey el sıkışma biçimlerimize kadar falan vücudumuzda sosyal ortamlarda ve yalnızken ve bireysel ortamlarda uyguladığımız bir takım kodlar var. yani O kodların nasıl oluştuğuna dair bir timeline olarak anlatan bir takım projeler vardı. Ki bunda etki, şeylerin etkisi de büyük yani Spanish Flu'nun da etkisi büyük. Şu anda Covid'in de etkisi büyük olacak herhalde. Ee, benim de aklıma şu geldi aslında şimdi e, bu salgın hastalıklarla endüstriyel tarım gibi konuların ilişkisi çok fazla konuşuluyor ya hani bunların aslında yol açtığına dair Hı -hı. E, dolayısıyla işte geçtiğimiz yıl daha doğrusu 2018'de 4. İstanbul Tasarım Bienarinde sergilerden birinin adı mekanlardan birinin adı Sindirim Okulu'ydu ve orada da yine bununla ilgilenen e, projeler vardı e, bu endüstriyel tarım mı e, eleştirel olarak inceliyen bir sürü proje vardı ve şu an yine 5. İstanbul Tasarım Bienali'de de bir mutfak programımız olacak. Oraya da yani aslında biraz o ikisi de birbiriyle bir, e, konuşan meseleler oldu. Eee herhalde bir devam da edecek. Yani şöyle bir şey gibi. var. Yani bu pandemi sürecini de yani salgını e, öncesini, sonrasını aslında non human varlıklarla bir arada yaşama pratiği üzerinden düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bütün hikaye aslında onunla ilgili biraz. Ee, ve bir yani biyennallerde de bir şekilde e, projelerin içinde olan humun varlıklarla bir arada yaşamayla ilgili e, işler hep vardı yani bununla ilgili araştırmalar ya da e, sorgulamalar hep vardı bir şekilde evet hatta e, Stefano'nun Milano Animal City projesi vardı bir de o e, insan hayvanların gözünden şehri nasıl e, algılanır diye şimdi işte stok fotoğrafta e, inanılmaz ıı, talep gören. Birim hepsi bir, bir yenelde mi bu da? Üçüncü, miydi? Üçüncü, Viyenel'de, Viyenel'de. Evet, Üçüncü bir miydi? Üçüncü bir yenelde. Deniz sen bir şey söyleyecektin, pardon. Ben e, yani hep şey aklıma geldi aslında. İki proje çok bende bir de belirdi. Görmediğimiz bir şeyle savaştığımız için o görmediğimiz şeyin e, nasıl dönüşüme yardımcı olabileceğini veya daha dönüşümde bir araç veya daha ne bileyim, e, kurtarıcı olabileceğini konuşan iki tane proje aklıma geliyor. Bir ikinci tasarım bir yanında Alexander Daisy Ginsberg'in bir projesi vardı. E, Sentetik biyoloji üzerine aslında çalışıyordu. Altıncı soy tükenmesi için tasarım diyordu. Burada tamamen hani bakteriler üzerine kurulu bir yeni organizma yaratmak veya bakterilerle aslında e, bozduğumuz bir e, dengeyi tekrar dönüştürebilir miyiz'in çalışmasıydı. Bir de yine üçüncü bir yana diyorum ama Orkan Terhan'ın e, simit diyet projesine aklıma geliyor. Çünkü kendisi hep böyle görülmeyen aslında mikroplar, bakteriler hatta virüsler üzerine çalışıyor ve bunların yine değiştirici gücünü e, iyi anlamda nasıl kullanılabilir veya bunların varoluşunun e, nasıl bir değişiklik yaratabileceğini anlatan bir sürü iş yapıyor. E, hani gerçek hayatta bir sürü tasarım yaparken sergileri de çok fazla iş üretiyor burada bir farkındalık yaratmak için. Bununla ilgili de aslında bir podcast bölümümüz var. Herkesin dinlemesini isterim çünkü anlamadığımız ve görmediğimiz bir şeyi çok güzel bize anlatıyor ve onunla yaşamayı nasıl becerebileceğimizi ve kritik üzerine eleştiren nasıl düşünebileceğimizi bir şekilde anlatıyor ve yaklaştırıyor. Harikiden sanat gezegenden kültür sanat haberleri okay. yeah. Hazırlayan we in ve sunan Australia France çelenk var.